Biz dünyadan gider olduk, Biz dünyadan gider olduk, Kalanlara selam olsun, Bizim için hayır dua, Bizim için hayır dua, Kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, ecel büke belimizi, söyletmeye dinimizi, hastayken halimizi, hastayken halimizi, soranlara selam olsun. Telim ortaya açıla, telim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile. Bizi bir asan ve cihile, bizi bir as ve cihile, yuyanlara selam olsun. Salahver ile kastımıza, salahver ile kastımıza Gider olduk dostumuza Namaz için üstümüze, namaz için üstümüze Duranlara selam olsun Derviş Yunus söyler sözü, Derviş Yunus söyler sözü, Yaş doludur ki gözü. Bilmeyenler bilsin bizi, Bilmeyenler bilsin bizi, Bilenlere selam olsun.